Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Ben Beren Kayalı, bu hafta sizlerle birlikteyim. Bu haftaki konuğumuz Burcu Mertem Arık. Hoş geldin Burcu abla. Bize önce kendini tanıtabilir misin? Tabii, ben kendimi herhalde en kolay şöyle tanıtabilirim. Kuş gözlemcisiyim ve kelebek gözlemcisiyim. 10 yılı aşkın bir süredir de doğayı korumaya çalışan kurumlarda ben de çalışıyorum. Özellikle eğitim alanında ve genç arkadaşlarımla çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz bu tanıtım için. Son dönemlerde su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, küresel ısınma gibi pek çok şey duyuyoruz ve bunların hepsi doğayla ilgili. Neden son dönemde bunları bu kadar çok duyuyoruz? Çünkü bunlar şu anda gezegenimizin bizim aslında karşı yani karşıya karşı olduğumuz en büyük sorunlardan birisi. Bu sorunlar çok eski zamanlardan beri bazı insan etkinliklerinden dolayı var. Özellikle 70'li yıllarda da bu konu çok konuşuldu ama hiçbir zaman bu dönem olduğu kadar yoğun ve bu dönem olduğu kadar büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmadı. Yani suyumuz kirleniyor, suyumuz azalıyor, gezegeni paylaştığımız canlılar azalıyor, onların yaşam alanlarında sorunlar var. Bu evet, oluşuyor. bu yüzden dengesizlikler oluşuyor ve bu giderek e, heleki küresel ısınma gibi bu sorunları daha da arttıran e, nedenlerden dolayı giderek belirginleşti. Bu yüzden. Şimdi e, tabi bilinçli, daha doğrusu bunları daha çok duyduğumuz için merak ediyoruz. Yani kimimiz biliyoruz bunların anlamını ya da önlemlerimiz neler, önlem ya almamız gereken önlemler neler bunları biliyoruz ama küresel ısınma ve biyolojik çeşitlilik bunlar ne demek bir de bilmeyenler için söyleyelim Tabii. mi? Zaten biyolojik çeşitlilik pek de sık duyduğumuz yani küresel ısınmaya göre pek de sık duyduğumuz bir şey değil aslında. O zaman biyolojik çeşitlilikten başlayayım ve ben sana karşı bir soru sorayım. Ee, en çok hangi canlıları seviyorsun mesela? Hangi canlıları, hayvanları izlemekten hoşlanırsın? Mesela köpekleri çok seviyorum, atları çok seviyorum, ee, penguenleri çok seviyorum. Hangi mevsimleri seviyorsun? Şu sıralar yazı sevmiyorum. Çünkü çok sıcak, sıcak oluyor. oluyor. Ama sonbaharı, kışı. Aslında çok e, ne bileyim yaz olduğu zaman yazı, e, kışı özlüyorum. Kışken de yazı özlüyorum. Peki yani çiçek, çiçeklerden hangilerini seviyorsun? Çiçeklerden... Orkideyi çok seviyorum. Yani kokusu çok güzel. Gül tabii ki. Bunları seviyorsun. Evet. Papatya'yı da çok seviyorum. Papatya'yı da çok seviyorsun. Bak farklı birçok çeşit ıı, hayvan ve bitki türünden bahsettik. Mev yani mevsimlerden bahsettik. İklimler var bunun dışında. Bunların hepsine biyolojik çeşitlilik denir aslında. Derin Denizlerin çok derinlerinde yaşayan canlılardan... Dağların tepesine kadar aklına gelebilecek, bilebileceğin, gördüğün bütün canlıları kapsar biyolojik çeşitlilik. Ama sadece bunu anlatmaz. Bir de bu canlıların kendi yaşam alanlarındaki ilişkilerini e, ve o ilişkilerin sağlığını sağlayan bir takım sistemleri de tarif eder. Su döngüsü gibi bunu herhalde okulda görmüşsünüzdür. Hı hı. Besin döngüsü gibi, hı hı. iklimin düzenli olmasını sağlayan bazı e, sistemler gibi bunların hepsi biyolojik çeşitliliktir. Biraz karışık bir terim ama gezegenimizin yaşamını sağlayan gezegenimizin yaşam canlı yani canlı çeşitliliği de diyebiliriz. Aslında bunu biliyoruz ama biyolojik çeşitlilik adı altında bilmiyoruz evet. sanırım. Peki küresel ısınmayla biyolojik çeşitliliği bir sorun olarak görüyoruz. Biyolojik çeşitlilik sorunu bu hayvanların ya da işte su döngüsündeki ya da besin döngüsündeki bazı eksikliklerin bozulmasıyla başlayan bu tarz bir sorun mu yani? Yani biyolojik çeşitliğin kendisi bir sorun değil. Çeşitlilik olması aslında çok güçlü bir şey. Çünkü bir yerde çeşitlilik olması şunu gösteriyor bize. Demek ki orada e, bu canlılar öyle bir bilgiye sahipler ki genetik bilgiye sahipler ki bütün e, işte binlerce yıl süresince geçirdikleri ...çevresel koşullara uyum sağlayabilmişler. Biz onlardan çok şey öğrenebiliriz çevredeki hı hı. değişikliklere uyum sağlama konusunda küresel ısınma bu biyolojik çeşitliliğin azalmasını tetikleyen, hızlandıran bir e, sorun olarak karşımızda. Yazık ki yani küresel ısınmayı da şöyle en basit tarif edebiliriz. Hani biz sonuçta nasıl ısınıyoruz? Güneşten gelen ısı şeylerle, ışınlarla ısınıyoruz. Bunların bir kısmı yer küreye çarpıyor ve atmosfere tekrar karışıyor. Oradan sere gazı dediğimiz su buharı, metan gazı ya da karbondioksit gibi bazı gazlarla tekrar Dünyamıza. yere, dünyamıza dönüyor. O işte bizim e, yaşamamızı sağlayan bir ısı. Fakat bazı yaptığımız etkinliklerle biz artık bu gazların o kadar artmasını sağladık ki, neden olduk ki e, bu durumda da dünyamıza geri gelen yani aslında uzaya tekrar çıkması gereken ışınların çok daha büyük bir kısmı dünyamızda kalıyor. Bu da evet. nasıl ateşin çıkar? Bir derece hemen vücudunda bir derece artsa bile sen rahatsızlanırsın. Dünyamızda şu anda rahatsızlanıyor çünkü onun da ateşi çıkıyor. Mesela 18 yıl sonra iki tane kelaynak göçten dönmüş. Bu ne anlama geliyor? Yani o kadar da çok önemli mi? Çok önemli. Bu başlı başına sadece kelaynak için bile önemli. Yani her canlı değerlidir. Bunu e, yani Bu tartışılmaz bir şey gerçekten. Şimdi kelaynaklar 70'li yıllarda bizim tarım için, tarım ilaçları, aşırı tarım ilaçları kullanmamızdan dolayı çok azaldılar. Ve binlerden yaklaşık 50'ye düştüler. Ee, bu sayı yüze çıkınca geçtiğimiz yıllarda e, kel bir kısmı geri sarıldı. Çünkü o zamana kadar bu 50 kel kaybetmemek için sadece üreme döneminde dışarı çıkarılıyordu. Sadece e, şey, göç dönemi geldiğinde de tekrar kafeslere alınıyordu. Çünkü hı hı. 50 çok az bir sayı. Bunların bir başına herhangi bir şey geldiği zaman biri bir hastalık kaptığı zaman bütün bireylerin etkilenmesi Anlamına geliyor. Çünkü içlerindeki genetik çeşitlik azalmıştır demek oluyor. Bunu önlemek için yaptılar ama şimdi ee, bu sevindirici haber bize şunu gösteriyor. Kelaynak çok özel bir tür. Onun korunması, onun tekrar sağlığına kavuşması şu demek. Onunla beraber başka canlılar da ve onun yaşadığı alanlar da sağlığına tekrar kavuşuyor demek aslında. Bu yüzden kelaynak bizim için çok önemli. Evet, aslında bir döngü gibi. Tabi, evet. Yani o sadece başlı başına kelaylık için de değerli bu iki tür şey iki bireyin dönmesi, ama onunla beraber e, şey yaşadığı alanları e, yani yaşadığı alanları paylaştığı bütün canlıların da sağlığa kavuşma ihtimali olduğunu gösteriyor bize. Bu da bizim için iyi bir haber. Evet. Son dönemlerde su kaynaklarında ciddi problemler var deniyor. Bu neler? Neden kaynaklanıyor? Mesela işte su kesintileri yaşıyor İstanbul şu zamanlarda. Hatta geçen günlerde arkadaşlarımla konuştuğum zaman işte su yok. işte duş alamıyorum bilmem ne böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ya da haberlerde görüyoruz insanlar ellerinde bidonlarla su tankerlerinin peşinden koşturuyorlar. İşte bir hafta boyunca susuz kaldıklarını söylüyorlar. Bunlar neden kaynaklanıyor? Bunlar suyu kötü kullanmamız ve suya kötü davranmamızdan kaynaklanıyor hakikaten. Ve başından beri öyle. Yani yerleşim alanlarının çoğu hep suyun yanında. Su olmadan yaşayamayız gerçekten. Hani, e, bu biz, bizim yaşam kaynağımız birçok canlının da yaşam kaynağı. Oysa biz suyu dikkatli, dengeli, sanki hiç bitmeyecek, sonu gelmeyecekmiş gibi bir kaynak olarak yani hep öyle kullandık yazık ki. Hep kirlettik, hiç arıtmadan örneğin tesisler yaptık kalkınmamızı sağlamak için. Bu tesisleri su yakınlarına, sulak alanların yakınlarına kurduk ama... Atıklarımızı da doğrudan bu sulak alanlara verdik. Onları hiç düşünmeden, onun bize geri, olma, geri dönüşü geri dönüş olacağını bilmeden. Şimdi yeraltı suları, yerüstü suları, bütün sularımız kirlenmiş durumda. Bunları temizlemek için biz ayrıca enerji ve ayrıca para harcıyoruz. yazık ki bizim buna bir dur dememiz gerekiyor artık hem. De hemen. Mesela tarımda kullandığımız su, hani normal her tarafı suluyoruz ya da arabalarımızı yıkıyoruz. Tabi bunlarla ilgili bilinçlendirmeler yapılıyor ama her yani mesela biz en çok günde hani televizyonumuz açıktır. Her gün belirli bir saat, belirli bir süre televizyon izleriz. İşte televizyonlarda da artık bunlarla ilgili bilinçlendirme programları yapılıyor ya da reklamlarda bunlarla ilgili çalışmaların olduğu ya da işte diyor ki arabanızı şu e, suyla yıkarsanız bu kadar su gider. Yılda şu kadar demektir. Bu filan diye böyle açıklamalar yapılıyor. Ee, insanlarımız bunun değerini biliyor, bilmiyor. Bu saatten sonra e, suyumuzu yani Temiz suyumuzu kullanabilmek ya da e, su kaynaklarını çoğaltabilmek elimizde mi mümkün mü? Su kaynaklarını çoğaltabilmek elimizde değil çünkü zaten dünyanın bir suyu var ve aslında biz dinozorların belki de içtiği suyu içiyoruz. Yani su bir döngü içerisinde dünyada aynı miktarda su var. Bu miktar suyun da çok az bir kısmını, %1 gibi bir kısmını kullanabiliyoruz. Bunun da çok büyük bir oranını kirlettik zaten. Evet. Bizim bu kirlenmeye bir kere başta dur dememiz gerekiyor. Yani artık daha fazla kirletmemiz. Yani artık çok daha mu bütçeli, daha Çok geç değil. Eğer şimdi hareket edersek ama bundan bir sene sonra bu soruyu tekrar sorarsan ne diyebileceğimi bilmiyorum. Hmm, anladım ee, insanları tabii ki bu konuda bilinçlendirmek lazım mesela e, işte dediğim gibi televizyonlarda ya da başka e, iletişim araçlarında ya da işte basında görüyoruz ee, mesela tarımda öyle hortum alıp ya da ne bileyim sulamak yerine her tarafı sulamak yerine işte damlalık sistemi damlama sulama evet, sistemi evet bu evet. sistemle ya da alttan su verilerek hani sadece köküne çünkü oradan besleniyor bitki bu tarz şeylerle de aslında bir bakıma suyumuzu temizleyebilir ya da şimdiden Dikkatli suyumuzu kullanabiliriz. Evet. Yani şunu sadece su için değil su tabii en şu anda büyük sorunlarımızdan bir tanesi doğadan aldığımız birçok kaynak için aynı şey geçerli bunların bir sonu var. Ve bunların bir ömrü var. Bunların kendilerinin yenileme süresi var. Su olsun, hava olsun, toprak olsun, topraktaki besinler olsun, bitkiler olsun, hayvanlar olsun. Bunların hep bir... E, ya bunlar kısıtlı kaynaklar. Kendilerinin yenilemeleri için de uzun zaman geçmesi gerekiyor. Bunu bilip buna göre hareket etmeliyiz. Okulda, eğitimde çocuklar doğayı tan yani tanıyabilir mi? Tanıyabilir tabii ki, tabii ki tanıyabilir. Zaten okullarda şu anda çok çeşitli doğayla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hı hı. Öğretim programında da yani derslerin nasıl işleneceğini gösteren programda da doğayla ilgili gerçekten güzel bilgiler var. Bunlar her derste var. Ayrı bir ders olmasının e, yerine böyle bu şekilde olması da çok iyi bir e, fırsat, çok iyi bir avantaj. Buna bir şey eklenmesi gerekiyor yalnız ben bu... Okulda öğrenilen Türkçe dersinde örneğin bir doğayla ilgili bir yazı, metin okuyabilirsin ya da bir yazı yazabilirsin. Fen bilgisi dersinde şu anda örneğin tepemizden binlerce kuş, binlerce leylek geçiyor. Bununla ilgili bir bilgi edinebilirsin. Bunu tartışabilirsiniz. Kulüp işte bunun artısı buna ekleyebileceğimiz şey bir kulüp programı varsa örneğin okulda. E, bizzat göçü ya da bizzat doğayla ilgili neyi öğrenmek istiyorsak onu yerinde görmeye çalışmak Doğayı tanımamızı daha kolaylaştıracak, daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Aslında okullarda çocuklara doğayı koruma eğitimi verilmesi... yani veriliyor mu doğayı korum, yani doğa ile ilgili mesela Türkçe dersinde evet çocuk yazı yazabilir, fen dersinde işte ormanlarla ya da ağaçların yaşıyla ile ilgili bir şeyler öğrenebilir. Evet. Peki doğayı korumakla ilgili bir şey öğretiliyor mu çocuklara? Bir bazı okullarda öğretiliyor yani bu çocuklardan, velilerden ya da öğretmenlerden gelen on, yani onlara bağlı. Bu üçüne bağlı, okul yöneticilerine bağlı. Ama kitaplarda ya da ne bileyim... Işte... Kitaplarda var fakat çok kısıtlı, hala çok kısıtlı. Aslında dediğim bu hangi dersin nasıl işlenmesini gösteren öğretim programında çok geniş yer ayrılmış buna. Özellikle son değişilen programda ama bunun ders kitaplarına yansıması ya da sınıf içine yansıması o kadar güçlü değil henüz çocuklara doğayı koruma eğitiminin verilmesi aslında önemli e, çünkü onlar korudukları doğada yaşayacaklar ve ne kadar korurlarsa onlar için o kadar iyi diye düşünüyorum. Evet bunun ama şöyle bir şeyi var bir insan bir şeyi tanırsa onunla ilişki kurarsa onu korumaya çalışır. Şimdi e, tabii ki örneğin hani dünyanın başka bir yerinde çok güzel canlılar var ya da burada hani sen sana ben ne kadar bir canlıyı anlatsam benim Gözümden o canlıyı tanıyabilirsin, sebebilirsin. Onun sana ne kadar sıkıntıda olduğunu anlatırım. Onun başına gelen sorunları anlatırım. Onu koruyalım derim. Sen de korursun. Belki hani ona bir çaba <gülüyor> gösterirsin ama... ...o canlıyı senin görmen... ...o canlının yaşadığı sıkıntılara senin şahit olman... ...onu daha çok korumanı sağlıyor. Bir şeyleri görüp daha çok... Evet, Hı. tanımak. Yani tanımak ve sevmek ve onunla ilişki kurmak... ...doğayla ilişki kurmak... Ee, ilk adımı herhalde. İnsanların hakları var. Ee, i̇şte hak kavramı. Doğa ya da çevre hakkı deniliyor. Bu ne demek? Çevre hakkı temel. Yani aslında çevre hakkı insan haklarından bir tanesi. Son 20-30 yıldır tartışılmaya başladı ve ilk olarak 1972 yılında Stockholm'da insan çevresi diye bir konferans yapıldı Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde. İlk defa burada dile getirildi çünkü çevre sorunları orada da 70'li yıllarda sana programın başında da söylediğim gibi çok fazla tarımsal tarımın düzelmesi için kimyasal ilaç kullanıldı. Ve bunun etkileri doğaya ve insanın sağlığına çok kötü oldu. Buradan çıkan tartışmalar da bu konferansta çevre hakkını dile getirmemiz sağladı ve burada... Yüzden fazla ülke konferansa katıldı, çevre hakkının olduğunu kabul ettiler, bir bildiri yayınladılar, bu bildiriyi imzaladılar. Burada da ilk madde şöyle, sana hemen buradan okuyayım istersen. İnsan onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir. Yani ilk defa burada dile getirildi. Bizde de 1982 yılındaki anayasada anayasamıza girdi. Bizim de sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımız olduğu bu metinde korunuyor. Yani biz bu hakkı talep edebiliriz şu anda. Doğayı korumak ne demek tam olarak? Doğayı korumak aslında kendimizi korumak demek. Kendimizi, gezegeni paylaştığımız canlıları, suyumuzu, ormanımızı... Sadece bugünü değil, yarını düşünerek hareket etmek demek. Evet, çünkü koruduğumuz doğanın içinde yaşıyoruz aslında. Evet. Şimdi küçük bir ara veriyoruz. Şarkımızı dinledikten sonra biz yine buradayız. Şarkımızı dinledik, biz buradayız. Ee, Burcu ablayla ile birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Doğayı koruması yani doğanın korunması gerek. Peki doğayı kimin koruması gerekiyor? Türkiye'de birileri koruyor mu? Hepimizin korunması gerekiyor. Ee, tabii ki bu korumakla yükümlü olan bazı kurumlar var. Hı hı. Korumakla yükümlü olan e, bazı organlar var. Ama bu demek değil ki bu koruma işini onlara bırakmamız gerekiyor. Sadece senin, benim, anne babalarımızın, öğretmenlerimizin, hı hı. bütün toplumun her kesiminin özellikle şu dönemde bu kadar çevre sorunu yaşadığımız ve bu sorunların bize geri dönüşünü gördüğümüz, bizim sağlığımızı ve geleceğimizi zorladığını gördüğümüz şu dönemde hepimize iş düşüyor. Peki yani Türkiye'de bunu koruması yükümlü kuruluşlar hangileri? Çevre Orman Bakanlığı var. Çevre Orman Bakanlığı'nın çeşitli birimleri var. Bunlar suyun korunması, ormanların korunması gibi bölümleri varmış ve bu alanları korumaya çalışıyorlar. Bununla beraber tabii Enerji Bakanlığı da aslında doğanın korunmasından sorumlu kültür bakanlığı da doğanın şey, korunmasından sorumlu eşgüdüm içerisinde hepimiz ve bu sorumluluğu paylaşarak bu işi yapmamız gerekiyor tamam onların yani böyle bir yükümlülüğü var ama cidden koruyorlar mı ya da korumak için neler yapıyorlar? Yazık ki bazı yerlerde koru, yani korunmaya yönelik adımlar atıyorlar ama ben bunun çok iyi, çok güçlü olduğunu söyleyemeyeceğim. Belki biz vatandaşlar olarak bunu daha fazla talep etmeliyiz Çevre Orman Bakanlığı'ndan. Çok iyi çalışan sulak alanlarla ilgili mesela çok iyi çalışan birimler var su kaynaklarımızın korunmasına yönelik çalışıyor ama bunu yaparken bir yandan da çok büyük barajlar inşa ediyoruz ve buna da olumlu izin veriyoruz. Yani çok büyük barajlar inşa edilmesi hem su kaynaklarının aslında hem de orada yaşayan canlıların hem de bizlerin zarar görmesini sağlıyor. Ama şöyle söyleyebilirim bir yandan iyi adımlar atılırken bir yandan yapılan bazı adımlarla kalkınma adına özellikle hı hı. atılan iyi adımların etkilerini de siliyoruz yazık ki. Anladım. Dünya peki doğayı korumak adına ne yapıyor? Farklı ülkeler çok çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların en yoğunlaştığı alanlar ikiye ayrılmış durumda şu anda. Bir tanesi kutup bölgeleri. Yine küresel ısılmadan kaynaklı. Çünkü hani duyuyorsun buzullar eriyor. Oradaki canlılardan bahsediliyor. Bunun bizlere etkilerini nasıl olacağını tartışıyoruz. Genellikle dünya ülkeleri... Özellikle de kutup, bölgesinde, e, kutup bölgesine yakın olan ülkeler bu konuda önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem okullarda hem bizzat orada izleme çalışmalarını yaparak nereye doğru gittiğimize bakarak ve gerekirse de işte devlet kurumlarına, hükümetlere, e, dünya ülkelerine bu konuda baskı yaparak e, çalışmalarını yürütüyorlar. İkinci ağırlıklı olan doğa koruma çalışmanın yürütüldüğü kuşakta ...Amazon ormanlarının da içinde bulunduğu yağmur ormanları kuşağı yani orta kuşak dediğimiz kuşak. Çünkü burası da e, ne yazık ki şu anda karşılaştığımız sorunlar, sorunlara çok kötü ve hızlı tepkiler veriyor. E, bu alanları e, hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Peki biz neler yapabiliriz doğayı korumak için ya da ben neler yapabilirim doğayı korumak için? Evde yapabileceklerin var, dışarıda yapabileceklerin var. Hani evde yapabileceklerin aslında nasıl diyeyim, çok çok basit adımlar atarak bunu yapabilirsin. Suyu çok dikkatli kullanarak, suyun kıymetini gerçekten bilerek, aldığın ürünlerin, aldığın besinlerin nereden geldiğini en azından anlamaya çalışarak, bu besinlerin sağlıklı bir şekilde bizlere gelmesi için neler yapabileceğini araştırarak, öğrendiklerini arkadaşlarına paylaşarak, Toplu taşıma araçlarını kullanarak. Sonra bulunmadığım odadaki ışığı kapatarak. Evet. Başka? Senin verebileceğin örnekler <gülüyor> benden çoktur sanıyorum. Mesela bu benim için değil ama evde hani elde bulaşık yıkamaktansa bulaşık makinesinde bulaşık yıkamak daha tasarruflu. Bunun dışında şu anda aklıma gelen öyle pek bir şey yok. Yani... Bütün kaynaklarımızı, kullandığımız doğadan gelen bütün kaynakları ya da doğadan gelmeyen ama aldığımız ürünlerin daha uzun ömürlü sağlamak için onlara iyi bakmamız gerekiyor. Bu su, bu toprak, bu aldığımız çanak, bu giydiğimiz kıyafet, kullandığımız kağıt, kalem bunların hepsini uzun ömürlü ve tasarruflu ve dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. Çünkü bu kaynakların geldiği yerlerin bir sonu var. Bu kaynaklar sonsuz değil. Ve arkadaşlarımızı da örgütlemeliyiz evet, ki evet. daha iyi sonuçlara ulaşabilelim. Evet anne babalarınızdan ve öğretmenlerinizden de bu konuda size daha fazla bilgi vermesini talep edebilirsiniz. Bu konuda ısrar edin. Onları. Evet okulda mesela işte bazen şey oluyor ya da yemekhaneli bulunan okullarda işte daha çok çöp olur diyebiliriz. İşte bazen elimize poşet alıp onları topluyoruz. Yani bu tarz çalışmalar da yapabiliriz tabii ki hem doğayı temiz tutmak adına. Tabii daha farklı çalışmalar da yapılabilir. Atık kağıt kutuları konup ya da e, pillerimizi normal çöpe değil de işte pil e, pil çöp kutularını atarak da bunları e, yerine evet. getirmiş olabiliriz. <gülüyor> Sen hakikaten benden çok daha fazla şey bilip örnekler veriyorsun. Evet. Yani atıklarımızı da azaltmamız gerekiyor. Gerçekten ona, ona yönelik ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Atıkları azaltmak da ya da geri dönüştürüm yani hı hı. atıkların geri dönüşümü için çalışmak çok önemli ve çok değerli artık otomatik alışkanlık haline getirmemiz gereken bir şey. Ama ondan önce şunu sormalıyız kendimize bir şey alırken yeni bir şey alırken buna gerçekten ihtiyacım var mı? Ee, bu al, diyelim ki bir bir miktar bir şey alacaksın örneğin on top kağıt alacaksın. Ee, çalışmalarını yürütmek için, okul çalışmalarını yürütmek için diyelim. Gerçekten 10 topa mı ihtiyacın var? Yoksa bunu 5 toplada yapabilirsin? Bu muhasebeyi yaptığın zaman ve bunu hayatının her alanına e, geçirdiğin zaman doğanın korunması için çok büyük bir adım atmış olursun zaten. Çevreci deniyor. Çevreci kim oluyor? Mesela ben kendime çevreci diyebilir miyim? Kesinlikle diyebilirsin. Deminden biri verdiğin örneklerle Çevreci, doğanın korunması, çevrenin korunması için çalışan herkes aslında diyebiliriz. Onun sağlıklı olması, bizlerin sağlıklı olması için çalışan herkes çevrecidir. Çevrenin korunması işini bunu bir iş olarak görmeyip de bunu hayatına geçirmiş, geçirmeye çalışan bu konuda niyeti olan herkes çevrecidir diyebilirim ben. Burcu Abla'ya teşekkür ediyoruz. Bir Söz Küçüğüm programının daha maalesef ki sonuna geldik. Burcu Abla'ya çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımızla ilgili söylemek istediklerinizi bekliyoruz. Mail adresimiz soskuçugun.gmail.com Tekrarlayalım. Soskuçugun.gmail.com adresine maillerinizi ya da e-postalarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.